Sosyal bilimin en temel eksiklerinden biri, tarih boyunca doğalında diyalektik bir ikilemi yaşaması gereken, hiyerarşik ve devlet bağlamlı toplumların diğer ucunu partneri göstermemesidir. Sanki tarih, çelişkisiz, hakim toplumsal sistemin çizgisel gelişiminden ibarettir. Her olgusal gelişmede gözlemlendiği gibi, tarih boyunca hiyerarşik ve devletli toplumda zıttı rolünde olan doğal toplumsal değerlerle çelişki halinde gelişir. Onunla beslenerek büyür, gelişir, çeşitlenir. Doğal toplumun gücünü küçümsememek gerekir. Bu toplum ana kök hücre rolündedir. Nasıl ki kök hücreden diğer tüm doku hücreleri doğarsa, doğal toplumdan da dokusu niteliğindeki kurumlar doğar. Yine nasıl dokulardan organ ve sistemler doğarsa, Doğal toplumun ilkel kurumlarından da diğer gelişmiş organlar ve toplumsal sistemleri doğar. Doğal toplum bastırılabilir, geriletip kısırılabilir ama asla yok edilemez. Çünkü o zaman toplum olmaktan çıkılır. Sosyal bilimin bu tespiti yapamaması büyük eksikliktir. Hierarşi ve devleti besleyen doğal toplumların milyon yıllara dayanan oluşum gerçeğidir. Diyalektik ikilem başka nasıl doğabilir? Toplumsal analizleri dar sınıpsal veya ekonomik araçlarla yapmak, gerçeğin asli temel ögesini baştan itibaren dışta bırakmak demektir. Bu büyük hata, yanılgı ve yanlış yapılmıştır. Hele Marksizm gibi iddialı bir yaklaşımın, komünal dedikleri doğal toplumu sanki ömrü binlerce yıl önce bitmiş, yok olmuş bir sistem gibi algılamaları, bu olumsuzluğu daha da körüklemiştir. Doğal toplum hiçbir zaman bitmedi. Zıtlarını beslemesine rağmen tükenmedi. Kendini hep bar edebildi. Etnisite, köle ve serplerin dayanakları olarak... ...işçi sınıflaşmasının aşılması... ...ve yeni toplumun yükseldiği zemin olarak... ...çöldeki ve ormandaki göçebe toplum olarak... ...özgür köylü ve ana varlıklı aile olarak... ...tüm tahriplere rağmen toplumun yaşayan ahlakı olarak... Varlığını hiç eksik etmedi Sanıldığının aksine Toplumun ilerletici motoru Sadece dar sınıf mücadelesi değil Komünal toplumsal değerlerin Büyük direnmesidir Sınıf mücadelesini inkar etmek doğru olmaz O sadece Tarihin dinamiklerinden biridir Başat rol oynayan Hep gezgin orman Dağ çöl göçebesidir Form olarak yaşadıkları etnisite Kabile aşiret halk hareketleridir Etnisitenin binlerce yıldır her tür amansız saldırılara ve doğal zorluklara dayanarak ayakta kalma gücüdür. Yarattıkları direnme kültürü, destanları, dilleri, saf, soylu, insani değerleri, ahlaklarıdır. Kapitalizmin krizinden hangi sistemlerin çıkabileceği en çok tartışılan sorunlardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında da kriz yaşandı. Bolşevik devrimi Lenin'in bu yönlü çözümlemesine yakından bağlıdır. İkinci Büyük Dünya Savaşı krizin bitmediği ve sürekliliği karakterini yansıtıyordu. Kapitalizm kendini toparladı. İkinci Büyük Bilimsel Teknik Devrimle oldukça sıçrama da yaptı. Kısa süreli bu çıkışları sistemdeki kriz çatlağının dallanmasını engelleyemedi. 1970'ler sonrası Sovyetlerin çözülüşüyle birlikte sistem krizi hafifletmek şurada kalsın daha da ağırlaştı. Sovyet deneyiminin Objektif olarak sistemin yükünü hafiflettiği kanıtlanmıştı. Bu süreçte kriz çözümlerinin sistem karşıtlarıyla neoliberal yorumları tekrar canlandı. Neoliberalizm gerçekten geçmişin bir karikatürü mü? Yoksa iddia ettiği gibi küresellik adı altında gerçek bir yenilik mi? Bu tartışma tüm hızıyla sürerken real sosyalizm krizinin ardından halkların alternatifi daha da kendini dayattı. Sistemin ABD, Avrupa Birliği, Japonya arasındaki gerilimi, Kuzey-Güney çatışması ve artan toplumsal kutuplaşmalar nereye götürüyordu? Çevre, feminizm ve kültürel ağırlıklı akımlar yeni aktörler olarak devreye giriyordu. İnsan hakları ve sivil toplumun çözümleyici değeri daha da artıyordu. Son, habire kendini yenileme çabasındaydı. Bir yandan Davos-Zenginler Kulübü tartışmaları... Diğer yandan Porto Alegre Fakirler Kulübü tartışmaları nasıl bir dünya öngörüyordu? Tartışmaların sığ düzeyi günü kurtarmaktan öteye gitmiyordu. Sistematik, teorik öngörü her iki tarafta da eksikti. Program, planlı hareket sınırlıydı. Özcesi toplumun, özgürlük, eşitlik yanlılarının krizden başarılı çıkışı için ne bilgi ne de yapılanmaları yeterlilik gösteriyordu. Modern tarihin emekçiler ve halklar adına yaşadığı 1848-1871-1917 devrimleri başta olmak üzere... ...çok sayıda devrim dalgalarını kendi sularına çekebilen liberalizmin... ...bir daha neoliberalizm adındaki sözde yeni sularında boğulmak istenmiyorsa... ...bu sefer benzer hatalara düşülmemeliydi. Gerekli olan doğru bilgi gücü ve toplumun yeniden yapılanması... ...başarılı formlarını bulabilmesiydi. Özellikle çelişkilerin her geçen gün yoğunlaştığı, krizler ve çatışmaların çılgınca yaşandığı Orta Doğu'da, halkların seçeneği anlam bulabilmeli ve yapısallığı aydınlanmalıydı. 11 Eylül krizi denen ve en derin komplosal nitelik arz eden, yeni ABD hamlesine halklar kendi seçeneklerini hazır tutmalıydılar. Öyle bir seçenekler demeti ki, bir daha köklü yanılgıya düşmesinler. Sistemin çürümüş yapılarına yama olmasınlar. Tarih, mütevazi ama ciddi, yanıltmayan yanıt bekliyordu. Denenmiş, umut vermeyen tekrarlara kapılarını iyice kapatıyordu. Bu savunmamda uzun süre cevabını aradığım bu sorulara yanıt bulmayı temel görev bildim. Hem mutlaka layık olunması gereken, yetkin ve uygulanabilir çözüm bekleyen Kürt halkının ağır yaşam gerçekleri hem de öncülük etmekle kendini sorumlu tutan PKK hareketinin yaşadığı sorunlar başarılı çözüm için anlam gücünü ve yapısal araçları bulmamı gerekli kılıyordu. Bu sorumluluğu kendimde bulurken halkımızın şahsında ulus ötesi tüm halkların seçeneği adına hareket etme gereğinin tamamen farkındayım. Eskinin dar yurtseverlik ve enternasyonalizm anlayışını aşan bir hümanizm ...ve doğa-evren bakışını... ...tüm yaklaşımlarımın temelini aldım. Demokratik ve ekolojik toplum üzerinde düşünceler... ...bu amaçla tartışma ve değerlendirmelere sunuldu. Öncelikle yanıtlanması gereken başta gelen soru... ...teorik çerçevemizin nasıl olması gerektiğine ilişkindir. Teorisiz olmak nasıl bir sonuç doğurur? Eksik ve yanlış teoriler nereye götürür? Yetkin ve amaca uygun... Teorik bir çerçevenin özellikleri neler olmalıdır? Moda deyim olmakla birlikte özünde doğru olan bilgi toplumu çağında yaşadığımız söylenir. Bu deyimle kastedilen gerekli bilgi gücü olmadan değil toplumsal dönüşüm gibi anlam ve yapılanma sorunları kapsamlı olan olgular, sıradan olguların bile çözüm ve yönetimi güçtür. El yordamıyla çözmeye, yürümeye çalışmanın sonucu ise çoğunlukla hüsrandır. Şansa bağlı bir başarı ise er geç sahibini yenilgiye götürme riskini her zaman taşır. Alışılageldik yürüyüş, yaşam ise gerçek yaşamın giderek anlam yetimidir. Gerçek yaşam sadece yürüyüş değil, ivmeli yürüyüştür. Dolayısıyla kriz toplumlarında yetkin ve amaca uygun teorik perspektif tarafından aydınlatılıp yönlendirilmeden temel dönüşüm çabalarının boşa çıkması ve ters sonuç vermesi güçlü olasılıktır. Tarihin bu tür dönemlerinde büyük düşünce yoğunluklarına tanık olmamız, yaşanan gerçeğin bu tür özelliğinden ileri gelir. Uygarlıkların ortaya çıkışı yeni sistemlerin oluşumu öncesi ve sonrasında büyük düşünce ve inanç ekollerine tanık olmamız yine aynı nedenledir. 20. yüzyılın muhalif geleneğine damgasını vuran maksimlerinizim olduğu için sıkça üzerinde durmamız gerekir şahsen de bizi en çok etkileyen bu anlayışın temel yanlışını bulmadan yol alınamayacağı üzerinden 70 yıl geçmeden de anlaşılmalıydı. Demokratik ve ekolojik toplum olarak kavramsallaştırmaya çalıştığım sistem anlayışımı temel olarak devlet iktidarı dışında oluşturmayı teorik yaklaşımımın özü olarak koyuyorum. Sadece kapitalist sistemin iktidar anlayışı dışında değil, tüm devletli toplumlardaki Klasik, hiyerarşik devlet iktidarının dışında çözüm aramak teorik perspektifimin özüdür. Sanıldığının aksine bu yaklaşımın ütopik değil son derece toplumsal gerçekliğe bağlı bir teorik yaklaşım olmasını mücadelemin en önemli kazanımı olarak görüyorum. Kişisel ve toplumsal temelimin benim teorik güce ulaşmamda rolü olmakla birlikte esas etken tarihsel toplumu tüm sistematik yapısı içinde anlayabilmemdir. Anlayabilmenin altında ise yaşadığım mücadelenin özellikleri ve sorumluluk sahibi olmayı başarabilmem yatmaktadır. Büyük dinlerin ve düşünce ekollerinin oluşumunda onlarca yıl süren inzivalar, zindanlar, ihanetler ve acıların yeri tartışmasızdır. Doğal toplum değerlerinin, etnisitenin, yoksulların varlık savaşları da bu düşünce yapısında vazgeçilmez yere sahiptir. Tarihi siyasal iktidarın etrafındaki önemli olayların kroni olarak kavramanın... ...tarihsel temelimiz olamayacağı açıktır. Ancak sistemin bütünlüklü kavranması ve ders alınmasında değeri olabilir. Esas almamız gereken tarih, hiyerarşik ve sınıflı toplumsal gelişmede... ...zıt kutbu yaşayanların tarihidir. Tüm resmi siyasi tarihler bu tarihin varlığından ya hiç bahsetmezler... ...ya da bir anarşi grubu, hikmeti olmayan kalabalıklar, amaçları için her istismara layık sürüler olarak görürler. Kuru, soyut, idealist olduğu kadar zalimce, duygusal bir anlayıştır bu tarih. Tarihimiz, doğal toplumdan başlayıp, hiyerarşiye ve siyasal iktidara karşı duran... ...etnisite, sınıf, cinsiyet mahkumlarının her tür düşünce ve eylemlerine dayanarak anlam bulabilir. Teorimizin tarihsel temelini böyle tanımlarken diğer önemli boyutu toplumdaki bilme gücünün en üst sınırını kapsaması gereğidir. Doğru tarih anlayışımızı bilmenin en üst sınırıyla bütünleştiremezsek geleceğe ilişkin anlama gücümüzü ve yapılanma tarzımızı yetkince belirleyemeyiz. Tüm sistemin bilme kapasitesini, Bilmenin ufkuna alamayan bir teorinin eksik olduğunu ve karşıt teorilerin ufku içinde erimekten kurtulamayacağını temel ideolojik mücadele gerçeği olarak anlamalıyız. Demokratik ve ekolojik toplum sistemine ilişkin teorik çerçevenin böyle konulması ilk adımdır. İçini ne kadar doldurur ve pratiğini geliştirirsek gelişecek olan sistem o kadar daha özgür ve eşit olacaktır. Öngörülebilir ki, bu yönlü gelişen bir sistem ne eskinin hiyerarşik ve klasik devletçi sistemidir ne de yenik, ezilip sömürülen toplumun köleci sistemidir. Doğayla sürdürülebilir diyalektik ilişkiyi kurmuş, kendi içinde tahakküme dayanmayan, ortak yararı doğrudan demokrasiyle belirleyen ahlaki bir sistemdir. Toplumsal varlığın oluşumundaki komunal nitelik biçime değil öze ilişkin bir husustur. Toplumun ancak komunal tarzda varlığını sürdürebileceğini kanıtlar. Komunal niteliğin yitirilmesi toplum olmaktan çıkmakla özdeştir. Komunal değerlerin aleyhindeki her gelişme toplumdan bir takım değerlerin kayba anlamına gelir. O halde komün halindeki yaşamı temel yaşam biçimi olarak değerlendirmek gerçekçidir. İnsan türü varlığını bu yaşam biçimi olmadan sürdüremez. Bu gerçeği şu yanlış kanıların anlaşılması için ısrarla vurguluyoruz. Uygarlık söylemine göre toplumu yaşatan, yücelten, hiyerarşi ve iktidar değerlidir. Gerisi güdülmesi gereken sürüdür. Denebilir ki bu anlayış en eski olduğu kadar zihinleri en çok işgal eden ilk büyük ve sistematik yalandır. Toplum bu ideaya inandırıldıkça aleyhine olan süreci de meşrulaştırmış olmaktadır. Bu öylesine güçlü bir idadır ki günümüzde de buna kanmayan neredeyse yok gibidir. Komünal düzenin toplumun varoluş tarzı olmasına rağmen yaşatan ve yücelten değerin hiyerarşik ve iktidar gücüne mal edilmesi çözülmesi gereken çelişkilerin başında gelmektedir. Toplumsal tarihin çarpıtılmasını sağlayan bu söylem, tarih, edebiyat ve politika başta olmak üzere tüm üst yapının da temel anlayış normu oluyor. Sonunda toplumun gerçek varoluş tarzı dilsiz, söylemsiz bir nesneye dönüşüyor. İlkel topluma ilkel demekten kurtulmadıkça, sosyal bilimin bütün tespitleri yanlış üzerine bina edilmekten kurtulamaz. Kök hücre benzetmesine yine başvurmalıyız. Tüm çeşitlilik kazanan hücrelere göre ana hücre ilkel olabilir. Ama bu ilkellik, gerilik, aşınması gereken anlamda bir ilkellik olmayıp, İlke, esas anlamında bir ilkelliktir. Komünal toplum değerlerine bu yönlü bakmadıkça, diğer tüm kurumlarının analizi, köksüz, kendi başına ciddi anlam yoksulluğu içinde değerlendirilecektir. Demek ki toplumsal mücadelede tutarlı olmak istiyorsak, öncelikle toplumun var olma tarzına saygılı olmalı ve gerçekçi bakmalıyız. En radikal, çağdaş toplumcuların, Sadece çözümlemelerinde değil, pratiklerinde de komünallıktan kaçış var. Kendisi özel, düşüncesi komünal demek bir aldatmacadır. Bu kapitalist sistemin toplumu ahlaktan yoksun bırakmasının bir sonucudur. Neredeyse 20. yüzyılın sonlarına kadar etnisit, kabile, aşiret, halk, sosyal bilimin dışında gibi göründü. En az siyasal iktidar kadar etnisiteye değer vermeden... Toplumsal sorunlara anlam vermek ve doğru çözümlere gitmek olası değildir. Komunal özün formu en yoğunlukla emek etnisitede ifade bulur. Etnisiteyi ortadan kaldırdığımızda toplumdan geriye ne kalır? Daha güne kadar Marksizm'de dahil tüm çağdaş düşünce ekolleri etnisiteyi işlevi olmayan arkayık bir form olarak değerlendiriyorlardı. Komunal özü daha da iğreti geriliğe özgü bir nitelik gibi yansıtılıyordu. Bireycilik ne kadar öne çıkarsa, toplumsal değerlere hakim olursa o denli önemli, onurlu sayılır oldu. Sosyal bilimciler, rahiplere göre çok olumsuzdular derken çok önemli bir husustan bahsediyoruz. Toplumun önde gelen şuurlusu olarak rahip, düşünüp inandığı gibi toplumla toplum için yaşar. Bilgisinin doğruluğu temel kıstas değildir. Toplumun komünalliğine bağlılığı esas kıstastır. Sosyal bilimci ise bilgisinin doğruluğu ne olursa olsun toplumun komünalliğini esas almaz. Bir teknik eleman gibi çalışır. Felaket de böyle başlar. Genelde tüm bilimciler, özelde sosyal bilimciler toplum komünalliğinin kutsallığını tanıyıp ölümüne bağlı kalmadıkça haklı olarak büyük ahlaksızlar sınıfı olarak adlandırılmaktan kurtulamayacaklardır. Toplum komünalliğine bağlı olunsaydı ne savaş ve iktidar, ne de sömürü ve istismar yaşanan boyutlara gelirdi. Atom bombasını hangi toplumsallıkla izah edebiliriz? Komünal toplumun en kritik gelişme aşaması, hiyerarşik yapısallaşmaya uğradığı eşiktir. Biriken toplumsal tecrübe, anlam zenginliğine, buradan da dile, simgeleşmeye doğru bir seyir izler. Totemik dinle bu süreç kutsanır. Dinin önemi toplumun kendine ilişkin, İlk kimlik rolünde oynamasından ileri gelir Bu ilkel bilinç halidir Bilincin bu biçimdeki kutsallığı Toplumsal yaşamın bizzat kendisinden ileri gelmektedir Hayvansı primat yaşamdan kopuş ilk önemli anlam farkını da beraberinde getirir Farkın yeniliği sarsıcıdır İlk olma özelliklerini bağrında taşımaktadır Toplumsal pratik önemli tüm adımlarda Heyecan verici gelişmelere yol açmaktadır bu durum artan bilinçtir. Bilinç, dillendirmeyi, dilde atlandırmayı, atlandırma ise simgeleştirmeyi içeren süreçtir. Bilinç süreci, pratik üretkenlik için hayati öneme sahiptir. Onsuz ayakta durmak, giderek zorlaşır. Bilinçsiz yaşamın kalitesizliği, anında anlaşılır. Kalite, niteliksel gelişme, bilinç farklılaşmasıyla akbaşı gider. Din olgusu, Tüm önem ve kutsallığını yaşamın bu kritik devresinden almakta, kendi içinde baştan itibaren bir çelişkiyi barındırmaktadır. İlk toplumsallaşmanın bilinç, kimlik ifadesi olduğu için onsuz yaşam zordur. Diğer yandan kutsallığa, tabusallığa ilişkin bir dizi kuralı beraberinde taşıdığı için ileriye yönelik tutucudur. Yeni bilinç unsurlarına kapalıdır. Bu özelliğiyle gelişmeye ket vurur. Bundan da daha başlangıcından itibaren çok dinlilik zorunlu hale gelir. Çok dinilik, çok tanrılık bilinç farkının artımını ifade eder. Olumludur. Dinde başlangıçtaki her şeyi ruhlarla izah etme, toplumsal paradigmanın doğal bakış açısının bir sonucudur. Olumludur. Giderek en büyük ruh oradan tanrısallığa geçiş. Toplumun özgünlük, kimlik kazanmadaki yoğunlaşmasının simgeleştirilmesidir. Tanrı ilk başta toplumun kendisidir. Hazreti İbrahim'in Tanrı esinindeki öykü ilginçtir. Bilindiği üzere Hazreti İbrahim, Nemrut, Babil, Asur Tanrı Krallar Panteonu'na baş kaldırmak ve put kırmakla tarihin en etkileyici zihniyet devrimlerinden birine önderlik eder. Fakat önderi konumunda olduğu İbrani, İbran kelimesi daha sonra Mısır sürecinde ...tozlu insanlar anlamında takılan bir lakabın kalıntısıdır. Kabilesi bir gün bile tanrısız olamaz. Bu tanrı daha ilkel dönemin totemi de olamaz. Çünkü putçuluğa devrimsel bir başkaldırı yapılmıştır. Yeni imgeyi yaratma ise güçtür. Yeni bir anlam zenginliğini gerektirmektedir. Özcesi radikal bir din değişikliğini gerektirmektedir. Mutlaka dönemin dinsel tanrısal sisteminden etkilenecektir. Ama yeniliğe de zorunluluk ve kendisiyle taşıdığı özgürlüğe şiddetle ihtiyaç vardır. Peygamber sisteminde geleneksel bir duruş olan inziva süreci anlam yoğunluğuna erişmeyi amaçlar. Sihinde uyanan yeni düşüncelere, onun kavram ve şekillerine ilham, esin, vahiy denilmektedir. Vahiy daha çok soyut tanrı sesidir. Soyutluk, put düzenindeki geri anlam düzeninden, daha ileri bir anlam düzenine sıçrama yapıldığını gösterir. Bu süreci yaşayan İbrahim, kendi dininin temellerini atacaktır. Muhtemelen yaşam sorunlarının çok sıkıştırdığı bir süreçte, inzivayı yaşarken geleneksel sese karşılık verir. İbrahim der ki, sen kimsin? Sesin sahibi, ben Yahveh der. Anlamı, odur. Sesin sahibi anlamına gelmektedir. İşin daha da ilginç yanı Yahev kelimesi Kürtçe'de odur anlamına gelmektedir. İbranice'nin dil kökenine ilişkin yapılan incelemeler Kürtçe'nin temelindeki Aryence'den çok etkilendiğini göstermektedir. İbrahim kültünün Urfa yöresinde çok güçlü olan hatta doğuş alanı da diyebileceğimiz peygamberlik geleneğinden geldiğini göz önünde bulundurursak bu gelişmenin kökeni daha da aydınlanabilir... Yöre Aryen ve Sami kültürünün en çok karıştığı alandır. Dolayısıyla İbranice'deki Sami Aryen karmaşıklığı yeni doğan dinsel kültürede yansımış olmaktadır. Bilindiği üzere Yahveh sonra Yahova olur. Yahova'dan da Yahudi'ye geçiş sağlanır. İsrail ve Allah ise bu gelişmenin Semitik kültüründeki yansımanı sonucudur. Bu kısa parantez içi ayrıntıyı anlatmamızın nedeni, komünal toplumdaki gelişmenin çok iyi bildiğimiz bir örnekle daha iyi anlaşılması içindir. Geçerken konuyla bağlantılı, sosyolojik bir yaklaşımı da Allah konusunda verelim. Yüzyıllardır beyin ve yürekleri uğraştıran bu kavramın kökeninde, Samice el kelimesi vardır. El, bir tanrısal pügürdür. Muhtemelen, M.Ö. 2000'lerde, Semitiklerin Kenaniler kolundan türetilmiştir. Kenan kabileleri, Yarı çöl, yarı ovalık alanlarda göçebelik halinde yaşadıkları dönemde soyut tanrı anlayışına daha yakındırlar. Göçebe topluluklarının yaşamına hükmeden yerleşik bir ırmak, dağ, tarım arazisi pek yoktur. Doğa yeknesaktır. Yer ve gök engin bir boşluk gibidir. Kabile bu durumda tek varlık gibidir. Hiyerarşik duruma gelince şeyhlik kurumu gelişir. Şeyh kabilenin ihtiyar bilgesidir. Peygamberlik kurumunun oluşumundan daha öncedir. Bir nevi Semitik Şamandır. Peygamberliğin öncüllerindendir. Otoritesi gelişince büyük saygı kutsallık değeri kazanır. Kabilenin adeta beynidir. Kazandığı saygınlık ve kutsallık kavramlaştıkça dinselleşir. Kabile totemliğinden soyut tanrıya geçiş aşamasında yücelik kavramı gelişim kaydeder. Bunun karşılığı eldir. Günümüzde Arapçada da Ala yükseliş anlamına yakındır. İbrani kabilesi Kenan illerinde, bugünkü İsrail Filistin, yerleşik yaşama geçince yerel kültüründen etkilenmek durumundadır. Daha önce geliştirilen Tanrı, Yehova'ya denk gelen el kökenli Elohim kavramına geçilir. Elohim'den de süreç içinde Allah kavramına geçilir. Toplumun gelişmesi, güçlenmesi ve çelişik özellikler kazanmasıyla bağlantılı olarak Allah kavramı da sadelikten, elden, yücelikten... ...Hazreti Muhammed zamanında karmaşık bir yüklenişe geçer. 99 sıfat kazanır. Toplumsal kurum ve kavramların toplu, önemli, kutsal özelliklerini... ...bundan daha çarpıcı yansıtan sosyolojik bir modeli, nosyonu bulmak zordur. Şunu da ekleyelim ki... ...Allah'ı toplumsal gelişmenin hafızasının figürü gibi yansıtarak inkar ettiğimiz gibi kaba bir değerlendirmenin yapılması yanlıştır. Aksine bu kavramın özellikle İbrani kabilesindeki gelişimi toplumsal yasallıktan fizik, kimya, biyolojik yasallığa kadar sıçramasıyla bugünkü bilime kadar anlam gücü kazanmıştır. Kozmos ve kuantum derinliğine ve yüceliğine kadar ulaşılmıştır. Gen ve canlı hücrenin çözüm ve yapımının eşiğine varılmıştır. Dolayısıyla Allah kavramının doğru çözümü gerçek tanrısallığın bir ölçüsüdür. Ve bu ölçüyü bu kadar açık koymamız, dinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkinde çarpıcı bir örnektir. Gerçek kutsallık, günümüz için doğru sosyolojik çözümlemelerden geçer. Yoksa halk yığınlarına hiçbir anlam içermeyen, sadece kuru bir ezbercilikle Allah'ı haykırtmak, geçmişin putçuluğundan daha tehlikeli bir Allah inkarcılığıdır. Lanetlenip aşılması gereken, Toplumsal gerçeğimizde bu ezberciliğe dayalı soyut putçuluk olanıdır. Din sosyolojisi toplumsal gerçekliği yansıtmaktan uzaktır. Epistemolojinin toplumsallıkla bağının yetkin kurulması çözümlenmesi gereken bir sorundur. Sosyolojinin mevcut durumu en basit konuları bile çözmek zorunda bırakıyor. Komünal toplumun doğasını çözmeden sonraki gelişmeleri doğru ele alamayacağımızı ısrarla vurguluyoruz. Nasıl ki hidrojen atomunu çözmeden hiçbir elementi çözmenin gerçekçi olamayacağı doğruysa, toplumun kök yapısı içinde komünal topluluğu kavramadan toplumsal olgunun çeşitliliğini anlamlandıramayız. Eksik bir anlatım, dolayısıyla yanlış bir toplum bilimi ortaya çıkar. Mitoloji, teoloji, fantastik bir toplum anlayışı verdi diye, ...yamalı bohça misali bir sosyolojide... ...kafa karıştırıp yormaktan öteye sonuç vermiyor. Bu da iktidarın... ...daha da başına alıp çılgınlaşmasına yol açıyor. Çünkü... ...komünaliteyi çözmeden... ...iktidarı çözemezsin. Hiyerarşik ve devlet iktidarının yükseldiği zemin... ...komünalitedir. Hiyerarşi, kavram olarak kutsalın yönetimidir. Bilge yaşlının otorite kazanmasıdır. Doğuş aşamasında işlevi olumludur. Gençlere yol göstermek... Komün, klanı sev ve idare etmek... ...gelişmenin ileri bir aşamasıdır. Bilgenin bu işten yararı ise... ...yaşlılığın sıkıntılarını kolay yaşmaktır Çevresine toplanan gençlerden... ...yetenekli olanlar... ...tecrübesinden yararlanarak... ...daha da başarılı olabileceklerini kavramaktadırlar. Dini yorumculuğun ilk örneği olarak... ...Şaman'da yakın bir müttefik olabilir. Şaman'ın giderek... Din alanındaki sözcü olması rahipliğe dönüşümü anlamına gelir. Erkek gençlerin av ustalığı bir şefin etrafında onlara askeri bir maiyetin prototipi haline getirir. Rahip, şef, bilge ittifakı yükselen hiyerarşiyi ifade eder. Henüz devlet kurumsallığına ulaşılmamıştır. İlişkiler kişiseldir. Evcil ana etrafındaki güç giderek dağılmaktadır. Komunal toplumun yaratıcı gücü ana bu yeni üçlü ittifaka karşı büyük mücadele verir. Tüm tarihsel kalıntılar bu aşamanın güçlü bir biçimde yaşandığını göstermektedir. Neolitik toplumda, Milattan önce 10000-4000 arasında zirveye ulaşan evcil ana çağı, ataerkilliğin doğuşunu ifade eden şaman, şef, bilge ittifakıyla aşılır. Sümer mitolojisindeki inanla Enki Marduk-Taymat ikilemi bu tarih öncesi çağı simgelemektedir. Sıradan bir mitolojik yorumlama bu gerçeği aydınlatmaktadır. İnanla tarih öncesinin güçlü ana simgesidir. Israrla 104 uygarlık aracı, kavramı ve yasası anlamındaki M'lerinden bahsediyor. Tanrı Enki'nin kendi öz yaratım değerlerini çaldığını belirtiyor. Destanın en heyecanlı bölümü olarak... Uruk'tan Erudu'ya, kendi kentinden Enki'nin kentine gidişi, binbir çabayla M'leri ele geçirip kaçırışı bu büyük mücadelenin yansımasıdır. Babil destanındaki Marduk-Taymat çekişmesi daha çok otorite üzerindeki mücadeleyi yansıtır. Anaerkillikten ataerkilliğe geçişin acımasızlığını mitolojik dille yansıtmaktadır. Bu destanların ikinci, üçüncü versiyonlarını Mısır uygarlığında isis osiris Grieklerde Zeus, Hera, Hitit ve Urartu uygarlıklarında yine benzer ikilemlerde görebiliriz. Mitolojiden öğrendiklerimizi dinlerden, özellikle tek tanrılı olanlarından da çıkarabiliriz. Musa'nın Hazreti İbrahim geleneğindeki katkısı kadını kesinlikle zapturapt altına almasıdır. Hazreti İbrahim'de kadın henüz tam alçaltılmamıştır. Hazreti İbrahim Sara ikilemi. ...eşit güce yakındır. Hazreti Musa, Mariam ikileminde ise, ...Bacısı rolündeki Mariam, ...acılı bir yenilgiye mahkum edilmiştir. Gücünün son kalıntılarını da kaybetmektedir. Hazreti Davut ve Süleyman'da ise, ...kadın tek taraflı bir arzu nesnesidir. Herhangi bir otoritesi gözükmemektedir. Kadın, yükselen krallıkların, ...keyif, zevk nesnesidir. Soy sürdürme aracıdır. Ara sıra, Ester, Dalila gibi şahsiyetler çıksa da... ...bunlar istismar aracı olmaktan öteye rol oynamazlar. Hazreti İsa, Meryem ikileminde... ...Meryem'in ağzından tek bir kelime duymuyoruz. Adeta dili kesilmiştir. Günümüzün kadınına gelişte... ...dev bir adımdır Hristiyanlık. Hazreti Muhammed Ayşe'de ise... ...bir trajedi vardır. Çocuk Ayşe... ...yükselen feodal İslam otoritesi karşısında... ...büyük bir şikayetçidir... Tarihçiler, ''Ya Rabbi, beni kadın olarak doğuracağına taş parçası yapsaydın daha iyi olurdu.'' diye yakındığını naklederler. İktidar oyununda peygamberin en sevgili eşi de olsa hiçbir sonuç alamayacağının öfkesiyle söylenmiş bir bedduadır bu. Hiyerarşinin ateerkil toplumun esasda anaerkil güçle çatışmasından güç aldığı, halen yaşanan etnisite toplumlarında da bolca gözlenmektedir. Kadının bu yenilgisi üzerine toplumsal formunda büyük kırılmalar görülmektedir. Eskiden kendisi seçici iken artık mal gibi alınmaktadır. Erkeği etrafında örgütleyen fakat otoritesini kaptırmamak için uzun süre direnen kadından geriye iradesini yitirmiş, erkek tercihine razı edilmiş bir kadın figürü kimliği kalmıştır. Bu sürecin kolay geçmediğine ilişkin diğer bir örneği, ana tanrıçayla evlenen kral adayı erkeklerin, kutsal evliliklerin her yıl dönümünde kutsal bir törenle kurban edilmesinde görmekteyiz. Birçok toplumda anısına rastladığımız bu törenler, kadının otoritesini kaybetmemek için uzun süre direndiğini simgelemektedir. Kurban törenleri simgesel olarak erkeğin otorite kazanıp, kadına hükmetmesini engellemeyi düzenlemektedir. Marduk-Taymat çatışması, M.Ö. 2000'lerde Sümer toplumunda bu sürecin kadın aleyhine sonuçlandığını yansıtmaktadır. Uygarlık sürecinde, M.Ö. 2000'ler sonrası, Orta Doğu kökenli tüm toplumlarında buna benzer örneklere rastlamaktayız. Hiyerarşik toplum başlangıçta, gelişmede olumlu rol oynasa da, Giderek ya dağılma ya da devletleşmeyle sonuçlanmak durumundadır. Devletle ilkel komünal toplum arasındaki geçiş aşamasıdır. Fakat gücünü toplumsallaşmasından almaktadır. Uzun süre derinliğine ve yüz yüze yaşaması bu otorite biçimini özellikle etnik gruplarla zirveye vardırmıştır. Kadınların, gençlerin, etnisitenin, diğer üyelerinin boyun eğdirilmesini esas sağlayan hiyerarşik Ataerkil toplumdur. En önemlisi bu otoritenin sağlanma tarzıdır. Otorite yasayla değil ahlakla yürütülmektedir. Ahlak anlam olarak toplumun uyulması gereken kural gücüdür. Bu güç zorla değil toplumsal varlığın sürdürülmesiyle hayati rolünden ötürü gönüllüce yürütülmektedir. Dinden farkı Kutsallık yerine dünyevi ihtiyaçtan kaynaklanmasıdır. Din de şüphesiz dünyevidir. Ama kavramların sihirli yanı ve en eski oluşumu onu kutsallığa daha fazla büründürmektedir. Daha soyut ve törenseldir. Ahlak ise daha günlük, dünyevi ve gerekli pratik kurallardır. İç içe olmakla birlikte ahlak sürekli dünya işlerinin yönetimini düzenlerken din... ...inanç ve öte dünyalar kavrayışına yanıt getirmeye çabalamaktadır. Din, ilkel toplumun teorisiyken ahlak, pratiği oluyor. Toplumun yönetilmesinde bu iki kurum devletleşme aşamasına kadar yeterli olmaktadır. Toplumun töre, gelenek ve inançla yürütülmesi dönemi de denilebilir. Hala güçlü olan toplumda şahsilik değil, komünlik özelliğidir. Komüniteye bağlılık en çok onun dini ve ahlaki yapısına uyumla sağlanmaktadır. Uymama toplumda kargaşa ve kriz demektir. Bu da dağılma ve imhadır. Dolayısıyla din ve ahlak bu dönemde çok güçlü inanç ve uygulamalardır. Herhangi bir kişi din ve ahlaka uymadı mı mevcut topluma en büyük kötülüğü yapıyor demektir. Toplumun buna tahammülü zordur. En ağır bir cezayla karşılık vermek durumundadır. Ya toplumun dışına atar ya da katı bir eğitimi alır. Önemli olan komünal özelliğin bozulmamasıdır. Halen dinlerde gözlemlenen bazı kurallar ve ibadetlerin yerine getirilmemesinin en büyük günah kesilmesi komünitenin gücünü yansıtmaktadır. Komünal ilişki özelliğinin tanrısallığını vurgulamaktadır. Günümüzde dine ilişkin bir değerlendirme yanlış olduğu halde yoğunca işlenmektedir. O da... ...dinin kişisel bir mesele olduğudur. Din kişisel değil... ...toplumsal olgunun... Ilk ...kavramsal, ahlaksal ve yönetim biçimidir. Hiyerarşizm... ...kutsalın yönetimi anlamında... ...bu gerçeği ifade etmektedir. Komünal toplumun... ...hiyerarşi ile çatışması süreklidir. Biriken maddi ve manevi değerlerin... ...topluma yeniden dönmesiyle... ...daha da tekerleşmesi için... ...dini ve ahlaki kurallarda... Çatallanma boyu vermektedir. Ataerkil toplumun değerlerini yansıtan dinsel olguda soyut ve tek tanrı kavramına doğru bir gelişme yaşanırken, doğal toplumun anaerkil otoritesi çok tanrıçalı anlayışta direnmektedir. Evcil ana düzeninde emek, üretim ve herkesi yaşatmak için gerekeni verme kuralı esastır. Ataerkil ahlak birikimi meşrulaştırıp mülkiyetin yolunu açarken, Komünal toplum ahlakı, birikimi ayıplamakta, buna kötülüğün kaynağı gözüyle bakmakta ve dağıtılmasını teşvik etmektedir. Cömertlik kavramının kökeni bu olguda yatmaktadır. Özel mülkiyete karşı kolektif mülkiyeti korumaya çalışmaktadır. Toplumdaki uyum giderek bozulmakta, gerginlik artmaktadır. Bu çelişkinin çözümünü ya eski değerlere geri dönmekte ya da içte ve dışta gücünü tırmandırmakta görmektedir baskı ve sömürüye dayalı şiddet ve savaşın toplumsal temeli böyle oluşmaktadır. Maddi ve manevi değerlerin etrafında büyüyen hiyerarşi grupları, dağılmamak için sürekli ve kıskançlıkla otoritenin kutsanması, mülkiyetin haklılığı üzerine sistematik çabaya girerler. Daha dağınık ve küçük toplulukların bu güce dayanması zordur. Ancak ezilen klan ve kabilelerin sürekli göçleriyle, ...özgürce varlıkları korunabilecektir. Göçebeler... ...yalnız avcılık ve toplayıcılık için değil... ...daha çok komünal değerlerinin... ...yıkılmaması için... ...çöllerin, orman ve dağların... ...derinliklerine doğru... ...büyük tarihsel bir yürüyüşe geçerler. Sürekli ve özgürlük sevdasını... ...bağrında taşıyan bu yürüyüş... ...tarihin en önemli devinim güçlerinden biridir. Kendilerini koruma gereği... ...klan ve kabileyi... ...aşiret olmaya doğru zorlar... Aşiret sadece biyolojik bir büyüme değildir. Hiyerarşiye karşı bir nevi direnme formasyonudur. İlk aşamada aşiret bünyesindeki otorite olumlu nitelikte olup ahlaken de bestanlarla, müzikle sürekli övülür. Aşiretin başı aşiret varlığının ve özgürlüğünün simgesi konumundadır. Onun şahsında aşiretin zihniyeti, onuru, güvenliği temsil edilmektedir. Bu çelişkili sürecin varacağı aşama kalıcı zora dayalı kurumsal otorite olarak devlettir. Devletin doğuşu toplumların tarihinde ikinci büyük aşamadır. Tüm üretim, sosyal yaşam, iktidar ve zihniyet yapısına köklü değişimler getirir. Düzensiz kabile ve aşiret çatışmaları, birikim ve mülkiyeti sürekli çiğneyip aşındırdığı için bulunan karşı çare otoritenin güce dayalı kurumlaşmasıdır. Şaman'dan rahip, Bilge'den kral, şeften komutan doğmuştur. Üç olguda da kişi geçici kurum süreklidir. Yerleşiklik süreci köyü aşıp kent aşamasına varmıştır. Köy toplumunda başlangıçta komünal düzen egemendir. Köy, Neolitik toplumun temel yaşam yeridir. 11 bin, 11.000-3.000'lere kadar süren tarımsal devrimin kutsal mekanıdır. Komünal toplumda hiyerarşik toplumun uzun süre beraberliğini de temsil eder. Ağlık, beylik henüz yoktur. Evcil ananın görkemli onur abidesidir. Çünkü eve ilişkin tüm değerler onun zihninden doğmaktadır. Etrafta evcilleştirdiği hayvanlarıyla, kültürleştirdiği bitkiler, eşine rastlanmadık mucizevi bir yaşam sunmaktadır. Bu dönemdeki binlerce buluş ana kadının eseridir. Dönem, mucizi belli olmayan kadın icatları dönemidir. Kurnaz ve güçlenen hiyerarşik gruplar, bu icatlar ve ürün zenginliği üzerine göz dikecekler, gasp edecekler, konumlarını kalıcılaştırmak için devleti doğuracaklardır. Zagros-Toros eteklerinde halen binlerce tümseklerde, yaşanan bu dönem köylülüğünden kalkılarak, Dicle, Fırat, Nil ve Pencap ırmaklarının suladığı ovalarda, bir yandan şehirler kurulurken beraberlerinde devlet düzenine de yol açacaklardır. Köy ve şehir kuruluşlarında toplumdaki bölünmeye ikinci önemli unsur olarak göçebelik yerleşiklik eklenir. Hiyerarşik bölünme dikey iken yerleşik göçebelik yataydır. Tarihsel toplum sistemleri artık bu bölünmelerin yol açtığı çelişkilerle biçimlenirler. Köyle başlayan ve şehirle derinleşen zihniyet devrimi kendini ilkin dinsel inanç kültüründe yansıtır Tanrılar düzeni kendini doğa ve insan düzeninden tamamen ve ısrarla ayırmaya çalışır Tanrıların uzun ömürlülüğü göklerde yaşadıkları bazen yer altına da çekildikleri insanları aralarına sokmadıkları canları isterse insanları cezalandırdıkları gibi sıfatlar yüklenirler Sümer mitolojik tanrılığında bu özellikler giderek daha da çeşitlenir şehirleri koruyan tanrılardan ırmak, ekin, deniz, dağ, gök, yeraltı tanrılarına kadar zengin bir panteon, tanrılar kadrosu oluşur. Bu kavramlaştırma düzeni doğal güçlerle iç içe toplumda yükselen sınıfsal gücü temsil etmektedir. Yeryüzünü aralarında paylaşan hakim sınıfların varlığını kutsallaştırıp kalıcılaştırmayı esas alan bu yarı mitolojik ve dini zihniyet formu Kurulan yeni düzende meşruiyet için yaşamsaldır. Komünal toplumun temel inanç ve ahlak formları yıkılırken, yenileri daha güçlü ve kalıcı bir zihniyeti sağlayabilmektedir. Bu ayrım, kendini en çok tanrıça ağırlıklı dini düzenden, tanrı ağırlıklı dini düzene geçişte gösterir. İnanla Enki, Marduk-Taymat ayrımının önemi burada yatar. Hiçbir mitoloji, Sümer mitolojisi kadar oluşan sınıf ayrımını ve devlet oluşumunu saf, orijinal ve şiirsel anlattığı kadar anlatım gücüne erişemez. Harika bir söylemle karşı karşıyayız. Bütün dinsel, edebi, siyasi, ekonomik, sosyal kavramların ve kurumların ilklerini Sümer toplumunda gözlemek mümkündür. Denilebilir ki bu orijinallik toplumun temel kavramlar ve kurumlar yapısını en çok biçimlendiren tarihsel gelişmelerin başına gelmektedir. Dolayısıyla Sümer toplum çözümleri evrensel karakter taşır. Şehrin ve devletin oluşumu tahmini olarak Zagros-Toros eteklerindeki tarımsal köy devriminin bir devamı olarak gelişmektedir. İnsanlık, tarihin en kapsamlı ve uzun süreli bu devriminin teorik ve pratikli kavram ve araçları rahip ağırlıklı ...hiyerarşik kesim tarafından... ...aşağı Mezopotamya'ya taşınmaktadır. Yanlarına gerekli olan... ...bütün hayvan, tohum... ...ve meyve ağaçlarından örnekler... ...başta olmak üzere... ...toprak ekip biçme, ev kurma... ...dokuma, ulaşım ve buna benzer... ...tekniklerini hazır götürmeleri... ...güçlü olasılıktır. Bunları sulanmazsa... ...çöl gibi olan bir alandan... ...sağlamalarının koşulları yoktur. Eldeki kanıtlar... ...gelen topluluklarla birlikte taşınan kültürün yol haritasını açıkça göstermektedir. M.Ö. 6.000-5.000 dolaylarında gerçekleşen bu göçler, M.Ö. 4.000'lerden itibaren 5.000 kişiyi barındıran köy birimlerini oluşturabilmektedir. Tarihin ünlü sitesi Tanrıçay İnanla'nın koruyucusu olduğu Uruk, M.Ö. 3.200'lerde bir devlet olarak insanlığa müşerref olmaktadır. Bir ana tanrıça armanı olarak şehir devrimlerinin ilk yazılı örneği olarak Uruk, Gılgâmeş destanıyla haklı olarak ölümsüzleşir. Gılgâmeş kelimesi etimolojik olarak birçok Sümerce kelimede olduğu gibi Aryan kökenlidir. Bugünkü Kürtçe'de bile gıl, gır, büyük anlamındadır. Gameş öküzün büyüğü olan camız anlamındadır halen yerel kültürde öküz gibi, camız gibi deyimi güçlü kuvvetli erkekler için söylenmektedir. Gılgâmeş meşte bu durumda büyük camız olarak en güçlü kuvvetli erkeği ifade etmektedir. Gılgâmeş'in destandaki tanımı da bu yaklaşımı doğrular niteliktedir. Kültürlerin yol haritalarında tarihi değerleri izlemek hayli öğreticidir. Gılgâmeş destanında yansıtılan öykü krallığın dolayısıyla devletin doğuş öyküsüdür. İlk destan olması itibariyle örnek alınan temel kaynaktır. Denilebilir ki Homer'in İlyadası'ndan Virgil'in Aynası'na, Kral Arthur Destanı'ndan Dante'nin İlahi Komedyası'na kadar büyük tarihsel yapıtlar bu izi sürdürmüşlerdir. İlk büyük tarımsal devriminde kim bilir yazıya geçmemiş ne kadar ünlü destanları vardır. İz halinde bunlara Sümer, Hitit, İyon yazılı anlatımlarında rastlanmaktadır. Yine günümüze kadar müzik kalıpları ve araçlarında hissedebilmekteyiz. Bunların büyük kısmı aşiret kültürünü yansıtmaktadır. Halen yaşayan aşiret değerleriyle Sümerler'deki izler arasındaki benzerlik çarpıcıdır. Bu kısa tarihsel geziyi yeni toplumsal sistemimizi yakından tanımak için verdik. Devletli toplumu tarihen de izlemekteyiz. Büyük tapınak kültürünün etrafında hem şehir hem devlet kurumunun İç içe doğuşunu görmekteyiz Marksizmde dinin üst yapı kurumu olduğu sonradan alt yapı olarak ekonomik düzeni yansıttığı biçimindeki tanımın daha doğrusunu Sümer örneğinde vermek mümkündür Tapınağın kendisi hem tanrı kavramlarının üretim alanı hem de ekonomik üretim merkezidir üst kat panteondur alt kat üretim araç ve stoklarıyla doludur ara katlar çalışanlarla dolup taşmaktadır Tapınağı günümüz camileri ve kiliseleri gibi göremeyiz. Doğuş çağlarında esas olarak yeni zihniyet ve maddi üretim merkezleri olarak rol oynamaktadır. Bu yaklaşımın doğruluğunu eldeki veriler açıkça göstermektedir. Unutmayalım ki tapınağın kurucusu rahip kişidir. Bu olgu bile şehir ve devlet kadar üretim alt yapısal devriminde de zihniyetin öncelik taşıdığını göstermektedir. Tapınak zihniyeti esas alan bir kurumdur. Tapınak zihniyetine de helen dilinde teori denilmektedir. Teori helence de tanrısal bakış, temel paradigma anlamındadır. Çarpıcı olarak Sümer tapınağı ziguratlar hem teorik siyasi hem de teknik ekonomik merkezler olarak daha sonra gelişecek olan şehrin prototipini de barında taşımaktadır. Ziguratlar şehrin ve devletin tohumudur. Orada rahibin kafasında hiyeranşik toplumun çıkarları sentezlenip daha kapsamlı gelişmeleri için teorik model oluşturularak hazır pratik araçlarla hayata geçirilmektedir. Bir tapınaktan bir şehir, bir şehirden bir uygarlık, bir uygarlıktan bir devlet, bir devletten bir imparatorluk, bir imparatorluktan bir dünya doğmaktadır. Bundan daha büyük mucize olur mu? şuna bu topraklara mucizeler diyarı denilmemiştir. Sümer toplumunun ilk krallarının rahip kökenli olduğunu tarihte yazmaktadır. Kurgusal sistemimizde başka tür olması beklenemez. Rahip kralın potansiyeli devlet kurumlaşıp bürokrasisini geliştirdikçe sınırlanmak durumundadır. Politika yani büyüyen şehrin yönetim sorunları öne çıkmaktadır. Devletin kutsal niteliğinden seküler... ...dünyevi niteliğine doğru bir gelişme yaşanır. Rahip daha çok teorik işlerle uğraşırken politik unsur pratikle uğraşmaktadır. Sıkı bir iç içelik taşıyan bu durum giderek politikacıyı öne çıkaracaktır. Büyüyen şehir, büyüyen politikacıdır. Onun bir adım sonrasında şehrin özellikle dış güvenliği önem kazandıysa... ...komutanın rolü ön plana çıkar. Krallık böylece üç kaynaktan da beslenmiş olur... Üçü de tanrısallığı esas alırlar. O günden beri gelişen... ...sadece bu modelin çoğalması... ...ve biraz çeşitlenmesidir. Devletin kök hücresi tapınaktır. Sonrası yeni hücreler, dokular, organlar ve sistemlerdir. Tıpkı insan gibi. Toparlarsak... ...bütün bu oluşum üst yapı olarak devleti ifade eder. Mitolojide devlet... ...kurumsal olarak bir altın tahta benzetilir. Üzerinde de... ...ölümsüz tanrılar misali... ...krallar bağdaş kurar. Bir daha bu yaşamdan ayrılmamacasına... ...soylarını, sınıflarını... ...insanlardan ayırırlar. Yönetimi bir hanedanlık olarak... ...sürdürdükleri için kendi soylarını... ...ölümsüz olarak ilan ederler. Böylece ölümsüz tanrılar olarak... ...krallar tarihteki... ...baş köşelere oturmuş oluyorlar. Daha çarpıcı olanı... ...bu sosyal bölünmeden daha sonraki dönemlerin... ...tüm ipuçlarını bulmamızdır. Tek tanrılı dinler... Edebiyat başta olmak üzere sanatlar, politika, orijinal çıkışın yol durakları olarak tarih sahnesine çıkarlar. Devlet iktidarının kaynağını iyice incelediğimizde neden kesintisiz, yoğun ve aman tanımaz biçimde yaşanmak zorunda olunduğunu da daha iyi anlamış oluruz. Yeni tarihsel toplum sisteminde komünal toplumda olan zıtlık üst toplum olarak kendini biçimlendirmiştir. Derinliği ve farkı büyütmüştür. Konumuz açısından can alıcı soru bu biçimlenmenin zorunluluk arz edip etmediğidir. Birçok toplumsal teori sınıflı toplumun doğuşunu ilerlemenin şartı sayar. Daha yakın cevaplar gelişmenin dinamiklerine bakılarak çözümlenebilir. Tapınak etrafında geliştirilen sulamayla artık ürün daha çok insanı üretime bağlayabilmektedir. Binlerce kişinin daha verimli çalışabileceği koşullar mevcuttur sulama kanallarının büyüklüğü, arazisinin genişliği, tunçtan demir araçlar, kanal ve ırmak gemileri, büyük çaplı üretimi ve ticareti mümkün kılmaktadır. Tüm bu faktörlerin birleşimi şehir yerleşmesi anlamına gelir. Rahiplerin yönetimi başlarda ilkel komünizme çok yakındır. Buradan şehrin devleti zorunlu kılmadığı sonucu çıkar. Devlet esas olarak politik ve askeri tipin, ...baskın çıkmasıyla oluşacaktır. Bunun da nedeni, büyüyen şehrin yönetim zorluklarıyla... ...hem çöl hem da kabile topluluklarının... ...şehrin savunmasını önemli bir sorun haline getirmesidir. Bir toplum için güvenlik ve idare, devlet biçimi olmadan sağlanamaz mı? Birçok şehrin öz savunma biçiminde, özellikle Atina örneği... ...devlet değil, demokratik yönetimin başarılı uygulama gücü sağlayabildiği görülmektedir. Sümer toplumunda bu modele başlangıç aşamasında rastlanmaktadır. Önde gelen kabile sorumlularından oluşan bir meclis idareyi oluştururken şehrin gençlerinden gerekli oldukça savunma grupları oluşturulmaktadır. Görevlerin gereklerine göre bir komutan seçilmektedir. Atina toplumunda bu gelişmeyi daha somut ve sistematik olarak görmekteyiz. O halde devletin doğuşunu bir zorunluluk olarak tarihin temeline yerleştirmek olgularla bağdaşmamaktadır. Devleti bir yönetim ve baskı aracı olarak kullanmak, daha çok artan ürün imkanına el koymak olarak değerlendirmek daha doğru bir tanımlama olmaktadır. Bunu yaparken kamusal idare ve genel güvenliği bir kamuflaj, bir promosyon aracı olarak kullanmaktadır. Kamusal idare toplumun ortak yararı ve genel güvenlik rahatlıkla şehrin demokratik meclisiyle sağlanabileceğine göre... Bu imkanı istismar etmek, zorunluluk olmaktan öteye bir el koyma, bir karşı devrim olarak değerlendirmek önemli bir saptama olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasiyle karşılanabilecek, şehrin ortak yarar ve güvenlik işleri bahane edilerek kendini dayatan gücü, tarihin başlangıcından itibaren tutucu, zorba güç olarak tanımlamak gerçekçidir. Günümüzde bile ihtiyaçtan fazla politikacı ve güvenlik gücü ...atıl özelliğinden dolayı despotik özellikler kazanmaktan öteye gitmemektedir. Bu güç artık değer üzerinde fazladan bir yük olarak değerlendirilmek durumundadır. Oyunun başlangıcında da olup biten özünde pek farklı değildir. Fakat tarih boyunca büyüyen demokratik yönetim gücü değil despotik güç yönetimi olmuştur. Devleti despotik güç birikimi olarak geliştiren her adım... Bir gelişme zorunluluğu olması şurada kalsın, tarihin en gerici, tutucu, çarpıtan gelişmelerinin özü olmaktadır. Dar anlamda iktidar ve savaş, devlet içinde kendini iyi kamufle etmiş bu geleneğin temel tutkusu, akıl ve iradesi olarak görmek son derece önemli ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Yine bu anlamda politika ve askerlik sanatını genel idare ve güvenlik olgusundan ayırmak gerekir bilimsel ve pratiksel sezgisi olan kimse bu ayrımı görmeden edemez. Devlet çözümlemesinde bu ayrımın yapılmamasının sonuçları son derece olumsuzdur. Demokratik yönetimle despotik yönetimi hem teorik hem pratik boyutlarıyla ayrıştırmak tarihsel yaklaşımımızın temeli olmak durumundadır. Hiyerarşik ve devletli toplum sistemlerinde demokratik ögeyle savaş iktidar kliği arasındaki çekişme Temel politik olgudur. Toplumun varoluş tarzına dayanan demokratik unsurlarla hiyerarşi ve devlet kılıfına bürünen savaş iktidar grubu arasında daimi bir mücadele vardır. Tarihin motoru bu anlamda dar sınıf mücadelesi olmayıp sınıf mücadelesini de kapsayan demosun var olma tarzıyla onun bu tarzına yönelerek kendini beslemeye çalışan savaşçı iktidar kılığı arasındaki mücadeledir. Toplumlar Esas olarak bu iki kuvvete dayanarak yaşamsallaşırlar. Zihniyet kazanma, otorite yaratma, sosyal düzen, ekonomik araçlar bu iki güç arasındaki savaşım düzeyiyle belirlenir. Savaşım düzeyiyle bağlantılı, çoğunlukla iç içe üç düzlem tarih boyunca karşımıza çıkar. Birinci düzlem, savaşçı iktidar kliğinin tam yengisi durumudur. Görkemli askeri zaferlerini en büyük tarihsel olaylar olarak sunan, Fetihlerin dayattıkları Tam köleleştirme düzenidir Savaşçı iktidar grubu dışındaki Herkes ve her şey Bir kanun gücünde emirlerinde olmalıdır İtiraza muhalefete yer yoktur Zihnen bile Egemen tasarım biçimine ters düşülemez Dayatıldığı gibi düşüneceksin Çalışacaksın ve öleceksin Alternatifsiz Hakim düzenin zirvesi esas alınmaktadır Özellikle imparatorluk Faşizm ve her tür totalizm uygulamaları bu örneğe girer. Krallık monarşizmi de bu sistemi hedefler. Bu tarihte en yaygın sistemlerden biridir. İkincisi bunun tam karşıtı olan halk toplumunun hiyerarşik ve devlet örtüsündeki savaşçı iktidar oligarşisine karşı özgür yaşam düzenidir.